Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin Ves salatu ves ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem dinleyenler, Bakara suresinin 213. ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. Mushaf'ı açmak isteyenler de 32. sayfayı açarlar. Kânen nâsü ümmeten vâhideten Bütün insanlar bir tek ümmet idiler. Fevre athallahu nabiyna ve mundirina ve enzel ma'ahumul kitabe bil hak li yahkuma beyne ennasi fi mahtelefu fi Allah tuttu onlara peygamberler gönderdi. O peygamberler özellikleri müjdeleyiciler aynı zamanda uyarıcılardı. Yapılan işlerin güzelliklerini müjdelerler, bu dünyadaki güzelliklerini müjdelerler, bir de ahirette cenneti müjdelerler. Eğer günah işleyecek olurlarsa bu dünyadaki onun kötü sonuçlarını haber verirler, ahiretteki cehennemden de insanları sakındırırlar. Allah o peygamberlerle kitaplar indirdi diyor Rabbim. O kitaplar içi doğruyla dop doluydu. İnsanlar arasında ihtilaf ettikleri konularda karar vermesi, hükmetmesi için peygamberlerle kitaplar indirdi diyor. Ve mehtelefe fihi. İllallezîne ûtû min Kendilerine bu kitap verilenler apaçık deliller geldikten sonra aralarındaki kıskançlıklar nedeniyle anlaşmazlığa düştüler. Allah iman edenlere fehdallahu lladine amenu li maktalefu fihi minel bi izni. İhtilaf ettikleri konularda yol gösterdi. Vallahu yehti men yasha ila sıratim müstakim. Allah dilediğini doğru yola ulaştırır diyor Rabbimiz. Bütün peygamberlerin ve en son olarak da sevgili peygamberimizin görevlerinin ilk başta geleni müjdelemek. Cennetle müjdelemek. Bakınız bunları yaparsanız cenneti hak ediyorsunuz. Şunları da yaparsanız cehennemi hak ediyorsunuz. Yapmayın. Cennetli işler yapın. Cehennemlik işlerden uzaklaşın diyor. Ve insanların kendi aralarında ihtilafları olur. Bu ihtilaflar ticari olur, siyasi olur, komşulü ilişkilerinde olur, mali konularda olur, çeşitli konularda ihtilaflar olur. Bu ihtilafların çözülmesi için de Rabbim kitap indirdiğini, en son olarak da Kur'an-ı Kerim inmiştir. O Kur'an'a göre insanlar arasında hükmetmesi için Kur'an indirildiğini Rabbimiz haber veriyor. Biz eşimizle olan ihtilafımızda çelişebilir fikirlerimiz. Bu biraz ileriye gidebilir. Yani fikrin çatışmasından öteye gidebilir. Sen haklısın, ben haklıyım. Tabi bu hak kelimesinin neticesinde maddi bazı şeyler doğacak ya. O zaman biz birbirimizi kırmaya gerek yok. Cenab-ı Hakk'ın kitabına müracaat edelim denilir. Veya o işi bilen, Allah'ın kelamını iyi bilen insan hakem kabul edilir. Ve ona denilir ki bak ben böyle böyle diyorum ve haklı olduğumu söylüyorum. Öbürü de diyor ki ben de böyle böyle diyor ve haklı olduğumu söylüyorum. Siz karar verin demiyoruz Rabbimin kararını bize bildirin diyoruz Çünkü şahsa bırakacak olursak O da bizim gibi bir akıl sahibi bir insan Yanılabilir Doğruyu da söyleyebilir Biz zanla tabi değiliz Hakka tabiyiz Zanla hareket etmeyiz Zanlarımızı değerlendiririz Ama zanlarımız bizi Doğruya götürmelidir. Hak olan da Cenab-ı Allah'ın kitabıdır. Ona göre kararımızı veririz. Ama bazıları diyor, kıskançlıkları nedeniyle ihtilaf ettiler. Mesela Yahudiler, e, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın, Beni İsrail'den olmaması nedeniyle inkar ettiler. Yoksa, Peygamberliğini bal gibi biliyorlardı. Nasıl biliyorlardı? Ayetin ifadesiyle "yarifu nehu kema yarifu ne ebina Kendi çocuklarını nasıl tanıyorlarsa Peygamberi de öylece tanımışlardı. Ancak bizden değil diye kabul etmediler. em hasib tum entedehul cennete ve lama yatikum mthalul ladinahalu min qablikum masthumu albasau ve alzrau ve zulzulu hatta yiqul al resul ve ladinahamanu mahe meta nasrullah ela inna nasrullahi Yani kabul edenler var, etmeyenler var. Biz kabul ettiğimiz gibi bu sevdiğimiz, inandığımız, inancıyla mutlu olduğumuz imanımızın her gönüle girmesi için de gayret göstereceğiz. Bunun için istiyoruz ve bütün insanlık Hazreti Adem'in çocuğu, insanlar peygamber çocuğu, Allah'ın yarattığı, yarattıklar içerisinde en değerlisi bunların cehennem çöplüğüne atılmasına gönlümüz razı değil Onun için her yüreğe Allah'a iman Kur'an'ın tarif ettiği şekliyle girmelidir diyoruz Tam bunu diyecek olursam birileri de cehenneme insanlara insanları cehenneme sevk etme şebekeleri, Karşınıza dikilecektir. İster istemez çatışma olacaktır. Rabbim diyor ki, Siz, sizden öncekilerin başına gelenler, Sizin de başınıza gelmeden, Cennete girivereceğinizi mi zannediyorsunuz? Yahu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan daha hoşgörülü olmamız mümkün değil. Daha sevgili değiliz, daha güleç yüzlü değiliz, daha mantıklı değiliz. Kur'an'ı onun kadar anlayan ve bilen bir insan değiliz. Öylesine nazik, kibar, hatta sahabeden biri diyor ki yahu yolda yürüyüşünü tarif ediyor. Efendimizin Furkan suresinin tefsirinde. ve ibadur rahmanellezine yemşun alel ardı hevlen ve izâ hatabehum elcâhilûne kâlû selâm ayetinin tefsirini yaparken sahabeden biri diyor ki peygamber efendimiz kamışlı kamışı bilenler kamışın kenarında yaprakları olur kuru kamış üzerinden gitseniz çok ses yapar hışırtı çıkartır Kamışlı bir yerde yürüse Ses yapmamaya dikkat ederdi Yanan bir mumun yanından geçse Mumun alevini titretmemeye dikkat ederdi diyor Ya böyle tarif mi olur be Ne kadar güzel bir tarif Mumun alevini bile titretmemeye dikkat eden Sevgili peygamberimden daha nazik Olmam mümkün değil Biz yine nazik kibar olmaya devam edeceğiz O peygamberime bunlar düşmanlık beslediler Öldürmeye teşebbüs ettiler Yerinden yurdundan ettiler Mekke'den Medine'ye hicrete zorladılar Canına kastettiler başarılı olamadılar Rabbim diyor ki onların başına gelmeden Efendimiz'e diyor senden önceki peygamberlerin başına gelmeden sensiz cennete girivereceğinizi mi zannediyorsunuz? İbrahim aleyhissalatu vesselam Bağdat ve civarından suyu da olmayan ziraate elverişli bulunmayan yere hicret etme durumunda kalıyor. Zekeriya aleyhisselam şehit ediliyor. Yahya aleyhisselam şehit ediliyor. Musa aleyhisselatü vesselam hicrete zorlanıyor, Mısır'ı terk ediyor. Yani onların başına gelenler sizin de başınıza gelmeden cennete girivereceğinizi mi zannetiyorsunuz? Onları en büyük belalar, musibetler, zorluklar ve fakirlikler yakaladı. Sarsıldılar. Harpler karşısında sarsıldılar, işkenceler karşısında sarsıldılar. Ekonomik ambargo uygulandı, fakirlikle sarsıldılar. Hatta dayanamaz hale geldiler de. Meta nasrullah diye bağırmaya başladılar. Kim başlarındaki peygamber ve ona uyan ümmetleri. Ey Allah'ım yardımın nerede diye bağırmaya başladılar. Rabbim diyor ki ela inna nasrallahi galibe. Allah'ın yardımı yakındır. diyor. Peygamberler böylesine feryadı figan edecek kadar zor durumlarla karşılaşmışlar. Rabbim de onları bize örnek veriyor. Cennete mi gitmek istiyorsunuz? Bedel ödeyeceksiniz. Bedel ödenmeden cennete gitmek yok. Bedel nedir? Yine Rabbimin verdiğidir. Malınızı vereceksiniz. Aklınızı bu yola vereceksiniz. Bedeninizi vereceksiniz bu yola Canınızı vermeye hazır tutacaksınız Bu yolda Yes'elûneke mâ zâ yunfigûn Kul mâ enfektum min khayrin felil valideyni vel akrabîne vel yetâma vel mesâkîni ve ibni sebîl Ve mâ tef'alû min khayrin فَإِنَّ اللّٰهَ bihi عَل۪يمِ Sana Allah yolunda neyi harcayacaklarını soruyorlar. Rabbim de diyor ki söyle onlara maldan o harcayacaklarınız anne baba içindir. Akrabalar içindir, yetimler içindir, fakirler içindir, yolda kalmışlar içindir diyor. O maldan veya hayırdan ne yaparsanız yapın, Allah onu bilmektedir diyor Rabbimiz. Burada infakın yani Rabbimin bize lütfetmiş olduğu rızkın dağıtımının nerelere olacağını belirliyor başta anne baba çocuklar hanımlar ve beyler birinci derecede bakmanız gereken insanlar anneler ve babalarınızdır. Onlara bakımınız sizin infak yerine geçiyor. Yani malınızdan Allah için vermek olarak kabul ediliyor. Sevabı çok büyük. Sonra akrabalar, akrabaların fakirlerini gözeteceksiniz. Türkiye'de son günlerde yapılan bir yanlış var. Bazı kardeşlerimiz, bazı insanlarımız gerçekten dinine bağlı, iyi de kazanıyor. Kazancını da bağlandığı bir kurum var, bir grup var. İslami bir gruptur o. O bir dernektir, o bir vakıftır, o bir mekteptir, o bir burstur, o bir yurttur. Neyse yani. Güzel hizmetler yapıyor, oraya bir şey demiyorum. Fakat bütün mal varlığının zekatını, sadakasını oraya veriyor. Kendi fakir akrabalarının yüzüne bile bakmıyor. Bakınız bazı tanıdıkları gözümün önüne getirerek konuşuyorum. Milyarlar veriyor. Bugünkü parayla milyonlar veriyor. Ama işsiz, iç, açsız, dolaşan akrabaları da var. Adam olmaz hocam, o adam olmaz diyor. Allah onu adam olarak yaratmış. Bir kere yanlış yapma. Yanlış yapma. Sen kendi aklınla belirleme. Rabbimin vermiş olduğu bu rızkın dağıtımını Yine Allah'a havale et. Rabbim diyor ki, anne baba, sonra akrabalar, sonra yetimler, sonra fakirler, miskinler ve de yolda kalmış insanlara da yardım elinizi uzatacaksınız siz. Kütübe aleykümül gütalu ve huve kürhun lekum. Ve asa en tekrahu ve huve hayrun leküm. Ve asa en tuhibbu şeyen ve huve şerrun leküm. Wallahu ya'lemu ya ve entüm la te'alemûn. Harp size farz kılındı diyor. Savaş. Hoşumuza gitmese de. Hoşumuza gitmese de harp farz kılınmıştır. Mekke'deyken bu izin yoktu. Mekkeli müşrikler Müslümanlara karşı öldürme, yaralama, hakaret etme, yüzlerine tükürme, küfretme, ekonomik ambargo uygulama gibi her türlü kötülükleri yapıyorlardı. Rabbim de onlara karşı Karşılık verme emrini indirmemişti. Ama Medine'de Rabbim böyle bir emri de veriyor. Ayetleri anlarken günümüz olaylarıyla düşününüz. Hani Kurtuluş Savaşımız vardır bizim. Yunanlı gemilerini dayamış, İzmir limanına, veya bütün sahil boyuna Gemileriyle Çıkartma yapıyor Direnen ve direnmeyen Herkesi öldürüyor Evleri ve köyleri Yakarak devam ediyor Rabbim de diyor ki O gün hoca okuyor şimdi camide Mehmet Akif Allah rahmet eylesin O okumuş o günlerde Hatta Mehmet Akif Merhumun Kastamonu'da vermiş olduğu vaaz Büyük Millet Meclisi tarafından Bastırılmış ve Türkiye'nin her tarafına dağıtılmış da Bu ayetleri yazmış Bu ayetleri açıklamış Harp size farz olmuştur Hoşumuza gitmese de Gerçekten harp hoşa gitmez Kimsenin hoşuna gitmez Gitmemesi de gerekir ancak yapmak mecburiyetindesiniz. Ve asa entekrehu şeyen ve huve khayrun Bilemezsiniz. Hoşunuza gitmeyen şey sonunda sizin için hayırlı olur diyor Rabbim. Ve asa entuhubbu şeyen ve huve şerrun Çok hoşunuza giden, çok beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir şey de sizin için çok kötü olabilir diyor. Peki biz dengeyi neye göre kuracağız o zaman? Ha, Rabbimin emrini yerine getirerek dengeyi kuracağız biz. Hoşuma gitmese de ben bunu yapacağım. Namazda tembellik canım istiyor, yapmamayı istiyor. Ha, ben bu görevi yerine getireceğim diyeceğiz. Hoşumuza gitmiyor, zorlanıyoruz. Ve bunu yerine getireceğim, tembellerimiz için söylüyorum. Ben bunu yerine getireceğim Düşman ülkeyi istila ediyor Direnecen Hoşuna gitmeyebilir Can derdi giriyor. Zaten Direnmezsen cephede ölmesen, Evinde öle öleceksin Hani Trablus Garp cephesinde Harp ederlerken O günlerde konuşan bir zat öyle demiş Cephede aslanlar gibi Savaşırken ölmezseniz Geriye kaçarsanız ''İtalyan orduları gelecek, evinizde kendi kazmanızla kabrinizi kazdıracak ve kendi kazmanızla sizi öldürüp toprağa yine öbür öldürülecek adama gömdürecek'' diyor. Onun için Allah Celle Celaluh diyor ki ''Daha hayırlı günlere ulaşmak için sizin üzerinize gelenle siz de harp edeceksiniz.'' Hoş olmasa da yapılacak bu diyor. Vallahu alemu ve entum la ta'lemun. Siz bilirsiniz, bilemezsiniz de Allah bilir her şeyin akıbetinin ne olacağını. İyi bildiğiniz kötü çıkabilir, kötü bildiğiniz iyi çıkabilir. Öyleyse niye göre hareket edelim? Rabbimin emrettiği doğrultuda hareket edelim biz diyoruz. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ ف۪يهِ Haram aylarda adam öldürme konusunu sana soruyorlar. Kul söyle onlara. قِتَالٌ fihi Kebir Haram aylarda adam öldürmek daha büyüktür. Veya büyük günahtır her zaman günahtır. Yani 24 şey 12 ayın tamamında 365 günün tamamında adam öldürmek, haksız yere adam öldürmek büyük günahtır. Ama haram aylarda daha büyüktür. Vesadün ansebillahi ve küfrum bihi vel mescidil harami ve ihraju ehlihi minhu ekber indallah. Şimdi Ayetin sebebi, nüzyolu şöyle. Haram aylarda bir seriye ile müşrik bir topluluk, çatışma meydana gelmiş. Müslümanlar orada bir kafiri öldürmüşler. Bu sefer müşrikler diyorlar ki Muhammed haram aylara da dikkat etmiyor. Ve kendisine de gelip soruyorlar. Bu haram aylarda, Adam öldürmek yasak değil mi? Rabbim diyor ki, evvela onların o yanlış ağızlarından söyledikleri doğruyu kabul et. Evet, evet. Gıtalun fihi kebir. <gülüyor> Haram aylarda adam öldürmek büyük günahtır. Kabul. Bunu kabul ettik mi? Peki daha büyük günahı onlara da anlatyalımız. İnsanları Allah yolundan alıkoymak, Allah'ı inkar etmek, insanları Mescidi Haram'a girmesini engellemek ve insanların Mescidi Haram'dan çıkmasını sağlamak, göçe zorlamak Allah katında daha büyük günahtır. Adam öldürmek günahtır. İnsana Dinden, imandan etmek daha büyük günahtır. Mümin bir insanı bir adam öldürse büyük günaha girer, haksız yere öldürdüğünde. O adam cennete gidecek, o mümin insan ölen. Ama bir çocuğu alıp eğitim yoluyla inkarcı haline getirmek var ya, bu daha büyük diyor Rabbim. Veya inanmış bir insanı inkarcı hale getirmek o daha büyük günahtır diyor Allah Celle Celaluhu. Vel fitnetu ekberu minel katil. Fitne burada mana insanları dinden döndürme hareketinin adı. Bu adam öldürmekten de kötüdür diyor. Daha büyük günahtır diyor Allah Celle, Celle Celaluhu. Bu fitnenin böyle olduğunu kendisi açıklıyor zaten ayet-i kerime. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ Hatta يَرُدُّكُمْ عَنْ د۪ينِكُمْ اِنْ Eğer bunların gücü yetecek olursa, sizi dininizden döndürmek için sizinle harp etmeye devam edecekler. Ayeti ben bugün, ben, indirmiyorum ben söylemiyorum ayet 1400 yıl önce inmiş ama sanki günümüzü anlatıyor değil mi eğer bunların gücü yetecek olursa sizi dininizden döndürmek için harbe devam edecekler şu anda yapıyorlar mı yapıyorlar Filistin'de Irak'ta Afganistan'da Sudan'da Çeçenistan'da Filipinler'de Eritre'de Somali'de Yapıyorlar mı? Evet Dine giden yolumuzu Keseceğiz Kestirmeyiz Keseriz Kestirmeyiz. O zaman sizi yok ederiz Güçleri yeterse Diyor ki güçleri yetmeyecektir Güçleri yetmeyecektir Lemen yortedi minkum andinihi feyamut ve hu kafirun Kim dininden dönecek olursa o kafir olarak ölsün. Fe habıdat habadat fit dünya ve vel İşte onların amelleri dünyada da ahirette de boşa gitmiştir. Yani daha önce mümin diye adamı alletmişler, kelle etmişler. İnkarcı hale getirmişler. Önceki yaptıkları da boşa gidiyor. Fe'la iki <Sessizlik> ashabünnar onlar cehennem ehlidirler. Hün fiha halidun ve onlar orada ebedi kalıcıdırlar diyor Allah celle celalühü. İnsanların cehennemde yanmaması için gönüllerine iman Işığının yerleşmesi için gayret göstereceğiz. Kendi imanımızın bizim bizden gitmemesi için gayret göstereceğiz. Dinden döndürme hareketlerine karşı duracağız. Direneceğiz. Işığımızı söndürtmemeye gayret göstereceğiz. Rabbimiz yardımcımız olsun. Dinlediniz, hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.